إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه الله فلا مضل له ومن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 ve khaira al-hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Şerr al-umur muhdeşatı ve kulla muhdeşatim bidat ve kulle bidatin dalal ve kulla dalalitin finlar üç gün sonunda seminerimizin nihayetine geldik öncelikle şu kısa konuşmama başlamadan önce huzurunuzda bir kez daha ilim der ailesine teşekkür ediyorum peygamber aleyhissalatü vesselamında ifade ettiği gibi men lem nas, lem yeşgurillah insanlara teşekkür etmeyen kendilerine sunulan imkanlara karşı namkörlük etmeyen teşekkürü borç bilen Allah'a da teşekkür etmiştir o bakımdan insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmeme kaydesinden yola çıkarak bir kere daha kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yaptıkları bu çalışmaları hayri vesile kılsın inşallah. Hasenatları arasına ilhak etsin. Hocam aslında çok şeyi ifade etti. Üzerine çok fazla bir şey eklemeye gerek görmüyorum ama özellikle iki nokta üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu kuvvet, kardeşlik hiç şüphesiz müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Bunda müslümanım diyen insanın herhangi bir tereddütü olmamalıdır. Bu öyle bir kardeşliktir ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahabesini öyle bir noktaya getirmiştir ki Cebrail Aleyhisselam'ı dahi Cebrail Aleyhisselam'ı dahi şaşırtmıştır. Malum hadisi hepiniz biliyorsunuz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Muhacirle Ensar arasındaki o kardeşliği tesis edince, o kuvveti tesis edince Cebrail Aleyhisselam neredeyse Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bu iki grup arasındaki ilişkisini, samimiyetini istihrab ederek onları birbirlerine varis kılacağını ne yapmıştır, zannetmiştir birbirlerine varis kılacağını zannetmiştir. Kardeşlik böyle bir duygu. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleri. Hele Müslümanlar tevhid ehli olursa, hele kitap ve sünnetle amel ederse, hele Allah Resulü'nün ashabının, ondan sonra gelen tabiinin, ondan sonra gelen etba tabiinin yolundan gider ve onların nehc'iyle menheşlenirse elbette ki onların kardeşlerinin kardeşliklerinin tadına ne olmamalıdır doyum olmamalıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de vatasimu bihablillahi cem'an ve la raku, Allah'ın ipine toptan sarılın, ayrılmayın, ihtilafa düşmeyin diyor. Buhari Müslümin rivayet ettiği bir hadiste de peygamber aleyhissalatü vesselam Allah sizden üç şeyden razı olur üç şeyden de razı olmaz diyor açıkça ifade ediyor malum hep derslerimizde işliyoruz Allah azze ve celle her şeyi istemiştir irade etmiştir onun içinde her şeyi ne yapmıştır o Ol emriyle olmuştur ama her istediğinden razı olmamıştır. Her meşiyet ettiğinden razı olmamıştır. Burada özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste üç şeyden Allah sizin için razı olur, üç şeyden de razı olmaz derken razı olduğu şeylerin başında özellikle iki tanesini birbiriyle olan alakalarından dolayı peş peşe sıralamıştır. Demiştir ki sizden razı olduğu şeylerin başında ona ibadet etmeniz ona bir şeyi ne yapmamanız? Şirk koşmamanız. Evet. Ona ibadet edeceksiniz. Ona hiçbir şey şirk koşmayacaksınız. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin sizden razı olduğu şeylerin başında gelir. Sonra onun peşinden de Allah'ın ipine toptan sarılacaksınız. Evet. Yani bu ikisini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üst üste zikretmiştir. Demiştir ki Allah'a ibadet edeceksiniz ona hiçbir şey işir koşmayacaksınız ve Allah'ın topuna ayrılmadan, topluca sıkı sıkıya bağlı kalarak hep birlikte ne yapacaksınız ittiba edeceksiniz İşte Peygamber ve Vesselam'ın bu tavsiyesini kulağımıza küpe edineceğiz, yani bizler kardeşleriz, bizler müminleriz bizler Allah Azze ve Celle'nin ilan ettiği kardeşleriz, Bizi kar bizim kardeşliğimizi nesep kardeşliği sağlamıyor, bizim kardeşliğimizi rahim kardeşliği sağlamıyor Bizim kardeşliğimizi din kardeşliği sağlıyor. Onun için ayet kelime de hocam da işaret etti. Ama biraz daha açmakta fayda var. Wa atasimu bihabbi llahi jami'an wa la tafraku ve zkru ni'mat allahi alaykum izkuntum adaen fa allfa biine kulubikum fa asbahdun bi ni'meti ikhwan wa kuntum ala shafa huffrat min al nari fa anqadukum minha. Evet sizler diyor Allah Azze ve Celle cehennem ateşinin neyindeydiniz yanındaydınız kenarındaydınız ta ki cehenneme ne, ne yapmak üzereydiniz düşmek üzereydiniz ve Allah Azze ve Celle sizi ne yaptı cehennemin kenarından aldı neyle aldı cehennemin kenarından İslam nimetiyle aldı. İslam kardeşliğiyle aldı. Yani sizi Müslümanlar kıldı. Müslüman kılmakla sizi kardeş ilan etti. Kardeş ilan etmeyle de sizin aranızdaki o düşmanlıkları ne yaptı? Yok etti. Şöyle Ensara ve Hazreşe bir bakın. Yahudilerin de hileleriyle İslam gelene kadar hayatları boyunca birbirleriyle savaştılar. Bunlar aynı babanın... Çocukları, aynı sülalenin çocukları ama Yahudilerin de hileleriyle ne yaptılar? İslam gelene kadar birbirleriyle savaştılar. Hatta haram ayları dahi değiştirdiler. İçinde savaş yapılmasının haram olduğu ayları dahi ne yaptılar? Heva ve heveslerine uyarak değiştirdiler. Neden? Neden? Çünkü kardeşliğin olmadığı yerde arkadaşlar düşmanlık vardır. Kardeşliğin olmadığı yerde düşmanlık vardır. İslam kardeşliği, İslam kardeşliği bütün düşmanlıkları ortadan kaldırır. Bütün düşmanlıkları izale eder, yok eder. Eğer ortada düşmanlık varsa orada İslam kardeşliğinden söz etmek mümkün değildir. O bakımdan Allah Azze ve Celle kitabında ittifaktan bahsederken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde ittifaktan bahsederken, bu ittifakı sadece gönül ittifakı olarak tanımlamamıştır. Aynı zamanda uzu ittifakı olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda tek ceset olma ittifakı olarak tanımlamıştır. Yani kardeşlikler gönülde kalsa, uzulara sirayet etmese ne kıymeti var? Yani biz birbirimizi çok sevsek ama birbirimizle selamlaşmasak, birbirimizi çok sevsek ama birbirimizle yemek yemesek, oturmasak, kalkmasak, birbirimizi çok sevsek ama birbirimizin dertlerini dinlemesek, birbirimizi çok sevsek ama Birbirimizle ticaret yapmasak, kız alışverişinde bulunmasak, evlilik hukuklarını icat etmesek ne kıymeti var? Hiçbir kıymeti yok. Yani bizim kardeşliğimizi kalpten çıkarmak lazım. Bizim kardeşliğimizi gönüllerden çıkarmak, bütün uzuvlara, bütün azalara sirayet ettirmek lazım. Ey Allah'ın Resulü ben seni çok seviyorum diye günlerce nida etsen bağırsan, metiyeler düşsen, Gazeller, kasideler ne yapsan? Ortaya koysan ne kıymeti var? Bunu neye koymamız lazım? Realiteye koymamız lazım. İşte İslam kardeşliği de böyle bir duygu. Bunun üstüne, bunun üstüne, bu İslam kardeşliğinin üstüne La ilahe illallah'ın şuurunu, Allah Azze ve Celle'nin Rab olmasının şuurunu, isim ve sıfatlarının, Ümmetinin şuurunu katarsak bu kardeşliğimizin boyutu elbette ki çokça büyük olur. Ben burada ben burada özellikle bir noktaya temas etmek istiyorum arkadaşlar. Davetim boyunca bu noktayı çokça fazla mülahaza ettim. Çokça fazla mülahaza ettim. Biliyorsunuz ümmeti Muhammed'de iki olgu var. İki olgu. Aslında bu iki olgu ümmeti Muhammed'e has değil. Ümmeti Muhammed'den önce de var. Yani yani Adem aleyhisselamla başlamış, Habil Kabil olayıyla bizzat ne yapmış? Hakikate dökülmüş, daha bugüne kadar gelmiş. O da ne? O da ne? İftirak ve ihtilaf dediğimiz ne? İki kelime, iki olgu. Derslerimizde hocalarımız değindiler. Hemen hemen her hoca bu acizlik etti. En meşhur hadislerden. Ümmeti Muhammed'in hadis ulemasının ne yaptığı? Sımsıkı sarıldığı. Hep birlikte tasih ettikleri sayhtir dedikleri ümmetin 72 ya da 73 fırkaya ayrılması meselesi. Bu fırkalar realite mevcut. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş, olmuş. Kıyamete kadar da olacak. Yani bunu engellemek mümkün değil. Ancak burada iftirakla İhtilafı karıştırmamak gerekiyor arkadaşlar. Ümmeti Muhammed'in en büyük problemi şu asırdaki davetçilerin, şu asırdaki bakın alimlerin demiyorum. Çünkü alimlerin böyle problemleri olmaz arkadaşlar. Alimler kitap ve sünneti bilen insanlar. Kitap ve sünneti doğru şekilde anlayan insanlar. Davetçilerden bahsediyorum. Kendi misalim gibi insanlardan bahsediyorum. İftirak ve ihtilaf hukukunu ne yapmak birbirine karıştırmak. Ne demek iftirak ve ihtilaf hukukunu birbirine karıştırmak? Yani öyle meseleler vardır ki arkadaşlar bunlar asıllara tealluk eder. Öyle meseleler vardır ki bunlar İslam'ın özüne taluk eder. Yani bir Rafizi ile bir Rafizi ile bir Sünni'nin ihtilaf ettiğini söylemek aptallıktır. Bu ikisinin ihtilaf ettiğini söylemek bağnazlıktır. Bu ikisinin ihtilaf ettiğini söylemek hıyanettir. Bunlar ihtilaf etmiyorlar. Bunlar baştan iftirak etmişler. Bunlar baştan ayrılmışlar. Yani bunların ittifakı mümkün değil. Bakın arkadaşlar ihtilafın zıttı ittifaktır. Ama iftirakın zıttı ittifak değildir çünkü bir yerde iftirak varsa orada ne olamaz ittifak olamaz mümkün değil buna dikkat edeceğiz bir yerde iftirak varsa orada ittifak olmaz onun peşinden ittifak gelmez o bakımdan birilerinin yaptığı gibi birilerinin işte Türkiye'de çok görüyoruz birileri yapıyor nedir takrip nedir takrip birbirine zıt birbirinin mukaddesatına küfreden Birbirinin kutsal değerlerine küfreden insanları tek bir cemaat gibi göstermek, tek bir grup gibi göstermek, hepsini Müslüman kılmak. Yani bir cehmi düşünün, Allah'ın bütün isimlerini inkar etmiş, sıfatlarını inkar etmiş. Bunla ne yapmak? Selefi salihine mensup bir insanı aynı çatı altında göstermek. Bu mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Bunu yapmak hıyanettir. Bunu yapmak dinin asıllarından bir asla nedir? Darbedir. Bunu buradaki arkadaşlardan elhamdülillah hiçbir tanesi yapmıyor. Yani bizim problemimiz bu değil çok şükür. Bu problem bizim gayrımızda var. Ama bizim problemimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, üç gündür söylüyoruz. İhtilaf kevniidir. İhtilaf olacaktır. İhtilaf olmadan olmaz peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı da belli konularda ihtilaf yapmışlardır ama onların bu ihtilafları asla onları fırkalaştırmamıştır onları bölmemiştir bu birinci nokta İkinci nokta onların bu ihtilaflarının sonucunda teamüllerinde birbirleriyle olan ilişkilerinde adavet ne yapmamıştır zuhur etmemiştir kendini göstermemiştir buz olmamıştır birbirlerinin kuyularını kazmamışlardır birbirleriyle cedelleşmemişlerdir birbirleriyle kavga etmemişlerdir ha, istisnai durumlar vardır fitne geldi mi insan kapılır fitneden kurtulmak kolay değildir ama bir İbni Ömer gibi olabiliyor muyuz? bir İbni Göbe Ömer gibi olabiliyor muyuz? bir Enes bin Malik gibi olabiliyor muyuz? bir Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi olabiliyor muyuz? Ebu Hureyre'nin ismini bilen var mı? Abdurrahman İb'in Sakır Eddevsi. Bakın sahabenin künyeleri geldiği zaman isimlerini öğrenmeye gayret edin. Bu bizim şerefimizdir. Bu bizim neyimizdir? Şerefimizdir. Çünkü onların ekserisi künyeleriyle hadisleri rivayet eden sahabelerin ekserisi muksirundandır. Heh. Yani bunlar bakın fitneden. Uzak kalabilmişler. Ama o fitnenin içine düşen sahabiler de olmuş. Kolay değil. Ama netice itibarıyla birbirlerinin dini hukuklarına, birbirlerinin ailevi hukuklarına, birbirlerinin ticari hukuklarına, birbirlerinin akidevi hukuklarına ne yapmamışlardır asla? Tecavüz etmemişlerdir. Hazreti Ali haricilerle savaşırken özellikle haricilerin dini yönü ona sorulduğunda onları kardeşleri ilan etmiş ama sapık olduklarında ne yapmıştır? Açıkça ifade etmiştir. Görüyor musunuz adaleti? Adaleti görüyor musunuz? Bu bir adalet örneğidir. Bir yandan savaşmıştır. Hatta at kavmini öldürmek gibi öldürmüştür. Semud kavmini öldürmek gibi öldürmüştür. Ama asla onlara duymuş olduğu bu ney? Nokta bu merkezi ney, duygu onu neye sevk etmemiştir? Zulme sevk etmemiştir. Heh. Şimdi bizim en büyük problemimiz arkadaşlar, ihtilaflı meseleleri iftirak hükmüyle görmek. Yani biz ihtilafa ne yapıyoruz? İftirak hükmü veriyoruz. Yani aramızda ihtilaf ediyoruz. İhtilaf ettiğimiz meseleler oluyor. Bunlar olacaktır. Bunların olmaması matluptur ama mümkün değildir. Bunlar olduğu zaman bize düşen, bize düşen ihtilaf hukukunu işletmek, iftirak hukukunu değil. Hocamız zikretti. Dedi ki ihtilaf azaptır. Elbette İttifak rahmettir elbette ama ihtilaf azaptır cümlesinden yola çıkarak selefin arasındaki ihtilafı azap görmek, selefin arasındaki fıkhi tartışmaları azap görmek adaletsizliktir arkadaşlar, insafsızlıktır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zemettiği ihtilaf heva ve hevese dayalı ihtilaftır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zem ettiği ihtilaf heva ve hevese dayalı ihtilaftır. Yoksa kitap ve sünnet naslarına dayalı ihtilaf değildir. Bu olacaktır. Olmuştur. Kıyamete kadar, kıyamete kadar da devam edecektir. O bakımdan önce kendime nasihatim. Sonra bütün kardeşlere nasihatim. Aramızdaki ihtilaf noktalarını... Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın uhuvvet çağrısına aykırı ilişkilere döndürmeyelim. Bizim yapacağımız bir araya gelip meselelerimizi eğer ilmi meselelerse ilim insanlarıyla avama ilgilendiren meselelerse avamla birlikte halletmek bunun Haliyle uğraşmak, bunu çözmeyle iştigal etmektir. Bakın, başımdan geçen bir olayı ben size anlatayım. Böylelikle inşallah konuya nihayet vereceğim. Bir gün, bir gün bir toplumdayım. Bir topluluğun arasındayım. Arkadaşlardan bir tanesi, Hocam dedi, sana bir sorun var. Buyur dedim arkadaşım sor. Nedir sorun? Hocam dedi sen dedi... Neden dedi secdeye giderken dedi... Dizlerini önce koyuyorsun. Bizim bildiğimiz secdeye giderken önce ellerin konulmasıdır. Sen devenin çöktüğü gibi çöküyorsun. Ben de dedim ki ona... Sen bu meselede ne biliyorsun? Önce onu anlat... Daha sonra e, takdir edersen ben de bildiklerimi anlatayım. Dedi ki ben bu meselede hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var. O da Aleyhisselatu vesselam secdeye giderken ellerini koyardı. Dizlerini koyana da devenin çöktüğü gibi çökene benzetirdi. Bildiğim bu. Peki dedim bu bildiğinle sen doğruyu bulan sen beni yargılarken hiç şunu düşündün mü? İki tane büyük alim var. iki tane büyük alim. Bunlardan bir tanesi Muhammed Nasuruddin El Elbani diğeri Şeyh Bin Bas. Ya hocam dedi isimlerini duyuyorum. Arapçam yok ki kitaplarını okuyayım. Çok fazla da kitapları yok zaten Türkçe. Peki dedim sen bunların bu noktada bu meselede ihtilaf ettiklerini biliyor musun? Yani mesela dedim Şeyh Albani secdeye giderken önce ellerini koyar, bin Binbazlı secdeye giderken önce dizlerini koyar. Dedi ki ya hocam dedi alimliğin şanına yakışır mı dedi ihtilaf etmek? Benim bildiğim dedi böyle bir meselede de doğru tektir, hak tektir, gerisi batıldır. Ben de dedim ki işte bak dedim arkadaşlar iftirak noktasında İftirak noktasında, buna dikkat edelim bu cümleye, hak tektir. Gerisi batıldır. Ama ihtilaf noktasında böyle değildir. İhtilafın da vardır, tezatı da vardır. Bunu alimler kitaplarında ne yapmışlardır? Uzun uzadıya anlatmışlardır. Yani benim demek istediğim, hiçbir şey okumadan meselede sadece teslimiyet duygularıyla elbette çok güzel tebrik ediyorum teslim olmuş ama hiçbir şey okumadan meselelere mutlali olmadan sadece teslimiyet duygularıyla yola çıkmak dikkat edelim arkadaşlar sadece Allah Resulü'nün asabına hastır ya ne demek bu ne demek bu cümle bakın sadece teslimiyet duygularıyla yola çıkarak Hiçbir şey okumadan ne yapmak bir meseleyi almak sadece Allah Rasulü'nün ashabına aittir. Çünkü niye? Mutlak otorite tekti, şari tekti, o ne derse o anda onu yapmışlardı. Ama şu anda biliyorsunuz onlarca yüzlerce ne var elimizde? Hadis var değil mi? Bunların okunması lazım, bunların tahlil edilmesi lazım. İşte o tahlillerle sonucunda neye varılması lazım? Neticeye varılması lazım. Hal böyle olunca, hal böyle olunca benim hasreten istirhamım ihtilaflı meseleleri iftira hükmüyle görüp büyütmemek, büyüterek buradan yola çıkarak aramızdaki uhuvvet duygularını, kardeşlik duygularını ne yapmamak? Zedelememek. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Bir amelin kabul karin olabilmesi için iki şart olmazsa olmazdır. Önce ihlas, sonra ney? Mütabaat. Biz sadece mütabıatla yetinmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece kitap ve sünnette uygunlukla yetinmeyeceğiz. İhlasımız olacak, samimiyetimiz olacak. Baştan kalbimizle meseleye yöneleceğiz. Baştan ihlasımızla meseleye yöneleceğiz ki hocamızın da söylediği gibi dua ederek Allah Azze ve Celle'den bizi hakka ve doğruya yöneltmesini ne yaparak talep ederek meseleyi neticelendireceğiz. O bakımdan şu Seminer inşallah bizim için bir başlangıç olsun diyorum. Buradaki kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmeye vesile olsun. İnşallah zühtümüzü arttırsın, takvamızı arttırsın, imanımızı arttırsın. En azından birbirimizi tanımamızı sağlasın arkadaşlar. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Yani ben sadece iştirakçı arkadaşlardan bahsetmiyorum. Vallahi onlar bizden iyi, hele kadınlar bizden daha iyi. Onlar daha iyi halleşiyorlar. Çünkü niye? Onlar samimi duygularla bu işe yöneliyorlar. Onlar yani Nisabur'un yaşlılarının duyguları üzere bu işe yöneliyorlar. Bazen ilim ehli olmak lehte şeyler getirdiği gibi alehde şeyler de getiriyor. Hep hatırlatıyoruz. Cüveyne ölürken şöyle dua edermiş. Ah ah dermiş. Keşke Nisabur'un yaşlılarının dini üzere ölseydim. Neden? Çünkü bazen insana ilim çok büyük mesuliyetler yükler ve bu mesuliyetler ne yapılamaz? ifa edilemez. O bakımdan özellikle özellikle şu ihtimanın bizi hak ve doğruya ulaştırmaktan öte kardeşliğe, uhuvete yöneltmesini Allah azze ve celle'den temenni ediyorum. Sizden de Gönüllle bunu temenni etmenizi özellikle istirham ediyorum. İnşallah gerisi gelir. Başka toplantılarda daha ilmi boyutla inşallah meseleler ele alınır ve bu meseleler, bu meseleler katılımcıları özellikle halk tabakasını ne yaptığı kadar yönlendirdiği kadar bizleri biz davetçileri de yönlendirir ve bizleri tek bir bütün haline getirir. O bütünlük içinde inşallah insanlara daha güzel örnek olma. İnsanlara daha güzel ve daha hızlı biçimde daha doğru şeyleri nebevi uslupla öğretme imkanı verir. Kısaca benim söyleyeceklerim bunlar. Sürçü lisan ettiysek affola. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum arkadaşların. Hepiniz de hakkınızı helal edin. İnşallah bir daha görüşmek üzere diyorum. Rabbim görüştürsün diyorum. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşe dön Leylente estağfiruke ve etûbike.